Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Alemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Rabbişrahli sadri ve yessir lî emrî vahlul'ukdeten min lisânî yefqahu kavlî Rabbi zidnî ilmen yâ Rabbi yessir ve lâ tu'assir Rabbi temmim bil hayr Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin e, birinci kısmına e, geçen haftaki e, kaldığımız yeri olan İbn Hacer El Azkalahani'nin bari isimli eserinden e, biraz okuyup e, daha sonra devam edeceğiz inşallah. Evet geçen hafta e, şehirlerden bahsetmiştik e, ve bu şehirlerden e, Buharî'nin e, önemli şehri olan e, İbn Hacer'in Fetülbâri isimli eserinden kısaca söz etmiştik. E, kısaca şöyle ifade edecek olursak, e, Fethül Bari isimli eser e, La Hicreti Bâdel Feth özleyişini e, ifade ettirecek kadar gerçekten Buhari üzerine yazılmış olan en önemli şehlerin başında gelmektedir. Onun mukaddimesinin Hedüs Sari isimli e, mukaddimesinin oldukça önemli e, usul bilgilerini ve Buhari hakkındaki hem metenleriyle alakalı hem rabileri alakalı önemli bilgilerin ihtiva ettiğini belirtmiştik. Geriye kalan ciltler ise tamamen Fethülbari'nin Buhari'nin şerhi üzerine yoğunlaştığını söylemiştik. Şimdi kısa bir Fethülbari isimli eserden Kitab-ül İlim olarak ifade edilen ilim bölümünden biraz okuyup daha sonra devam edeceğiz. Evet, Fetül Bari, şerhu el Bukhari, Nimam el Hafiz Ahmed bin Ali bin Hacer el Azkalami, vefat Tarihi Hicri olarak 852. Okuyacağımız bölüm elbette ilim bölümü. Bu cildin içerisinde yani kitabın mukaddimesine kapağına baktığımız zaman, Kitabı Bedil Vahiy, İman, İlim, Budu, Husul, Hayz, Temmül ve Esalat es gibi birimlerin e, burada yer aldığını göreceksiniz. Yani bir kitabı başlamadan önce mutlaka ve mutlaka kapağından tutup e, kattimesine önsözüne varıncaya kadar e, okumamız gerekiyor ki gerek içeriği itibariyle müellifin gerekse muhatipin yapmış olduğu şeylerin e, neler olduğunu e, anlayabilirim. Yani biz bunu yaptığımız zaman, biz bunu okuduğumuz zaman. Kitabın içeriğinde meydana gelen e, takım uygulamalarında yapılan faaliyetlerinde, eylemlerinde e, neler olduğunu, neler olduğuna şahit olmuş olacağız. Evet, Darüsselam e, baskısı Riyad'da basılmış. Okuyacağımız metnin nüshası. Şimdi şu ekranda e, alfabetik olarak sıralanmış olan Buhari'de geçen, Buhari'de geçen, kitap isimleri var. Şimdi e, bu kitap isimleri oldukça önemli. Bu kitap isimleri en azından e, bir e, cami türü bir eserde hangi konuların yer aldığını e, gösterme açısından ve bu konudaki bilginizi test etme açısından oldukça e, önem varzetmektedir. Yani şunu ifade edeyim. Yani bir genel hadis kitabı içerisinde hangi konular yer alır üst başlık olarak, kitap olarak hangi konular yer alır? Ee, en azından bu konuda bir fikir sahibi olmanız gerekiyor. Dolayısıyla şu ekranda görmüş olduğunuz Fehirüs-ü Elif Bir Esma-i Kütübü sahi Buhari, sahi Buhari'de geçen kitap isimlerinin alfabet iken Elif Ba'i'ye göre e, biraz daha saniyeyim. elifba olarak yani alfabetik olarak sıralandığını görüyoruz. Mesela okuyacak olursak el icare bölümü, ahkam bölümü ahbarul ahad edep bölümü, ezan bölümü yani bunları teker teker şöyle başından sonuna kadar şahit okursanız daha net bir şekilde bu kitabın içerisinde daha doğrusu bu halinin sayın içerisinde hangi konuların yer aldığını görebilirsiniz. Bunu okumanızda fayda var. Ee, mesela kitab-ı itikaf geçiş, ikrah bölümü, enbiya bölümü, iman, eyman ve nuzur, bedül halk yani yaratılışın başlangıcına dair bir bölüm de vardır. Ee, bedül vahyi, vahyin başlangıcı, e, buyu, alımsatım, teravi, e, tabir yani rüya tabirlerinin e, konusu, Tefsirül Kur'an, taksir namazın kısaltılması, temennâ bâb teheccüd, tevhid. E, Tam e, czausaid e, cizye ve ben, muadene e, Cuma cenayiz cihat ve siyer şeklinde el hac gibi e, konulu hangi konuların yer aldığını şöyle başından sonuna kadar şöyle teker teker okuyarak ve üzerinde anlamlarını çözerek eğer öğrenirseniz e, bir hadis kitabı içerisinde hangi genel konuların yer aldığını e, net bir şekilde görebilirsiniz e, bunu bunun mutlaka ve mutlaka okunması gerekiyor ve ihmal edilmemesi icap ediyor. Ses konusunda bir sıkıntı mı var? Evet. devam ediyoruz. Tarihsel anlaması, teşriinin e, neşri ve tevzi, yayın ve dağıtımından bahsediyor. Birinci baskısı da 2000 senesinde yapılmış. Etap At Etap Atul Ula. Evet, okuyacağımız bölüm Kitabül Alim. E, büyük bir ihtimalle herhalde e, en azından şöyle bir göz atıp gelmişsinizdir. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir şerhin yani şey olarak yapı olarak bir şerhi tanıyalım. Şimdi şu en başta gördüğünüz 114 numaralı diye başlayan kalın harflerle yazılmış olan kısım kalın harflerle yazılmış olan kısım Buhari'de geçen hadisin tam metnini itibar ediyor. Daha sonra bunun altında şu ise, yani köşeli parantez içerisinde yer alan kısım ise, kitabı neşredenler tarafından bu hadisin başka hangi yerlerde, hangi numaralarda yer aldığına dair, mesela etrafı dediği için, burada bu hadisin diğer varyantlarına, diğer versiyonlarına da, tariflerine de vakabının imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla bu şu ifade tamamen e, muhakkikler tarafından yani kitabın neşredenler tarafından buraya e, okuyucuya yardımcı olmak için konulmuştur. Mesela bu hadise ilgili olarak, 114 numaralı hadisi aynı zamanda 3053, e, 3168, e, 4431, 4432, e, 5669 ve 7366 numaralı hadisleri yani bu ciddi bu da geçen numaralı hadislere bakmak suretiyle görebilirsiniz demek istemektedir. Daha sonra altında kavluhu diye başlayan bir kısım var. Geçen hafta hatırlarsanız kavluhu üslubu ile yazılmıştır. Yani sadece gerek senete gerek netinde geçen ifadeler parantez içerisinde tabi bu parantez kısmı daha sonra ilave edilmiştir. Bu Parantez içerisindeki kısım sadece asıl metne işaret eder yani asla işaret etmiş oluyor. Parantezden sonraki kısım ise Ibn Hacer'in yapmış olduğu şerhtir. yani açıklama tarzındadır. Bunu da net bir şekilde görebileceğiz. Şu en alt çizgide yer alan kısımda ise bir nüsak karşılaştırması yapılmıştır ve karşılaştırılmasında işte burada kaf diyor fi nusatu kaf dedi. Bu da farklı bir nüshaya e, delalet ediyor ve o nüshada geçen ifadenin nasıl geçtiğini burada zikretmiş oluyor. Yani elimizde şerh aldığımız zaman bu dipnotların tamamen e, muhakkik tarafından, yani kitabı neşredenler tarafından, yayınlanlar tarafından konulduğunu, e, şu kısmını Tavluhu diye başlayan kısımların da İbn-i Hacer'e ait e, şerhden yani şerh olduğunu şu metnin de bu halinin metni olduğunu anlamamız gerekiyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. hatt Yahya bin Süleyman. Şimdi burada bakalım şimdi bir numaralı dipnota bakacak olursak ee, devamında ise Yahya bin Süleyman e, bin Yahya olarak da geçti e, ifade ediliyor ale hadde seni İbni ve Ale Akerineni Yuğunuz an an Beydlah bin Abduldlah an bassın Alelanma iştette bin nebi vecehu Ale bir kitab bin ktüplekın kitab ben la taıriyor ba Ale Ammer İnnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alabuhu alvajahu ve indana kitab Allah hasbına ve ve keser lğatı. "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, "Birler, 114 numaradan şuradan itibaren metin başlayıp burada bitiyor. Şimdi burada Sena diyen kişi ee, İmam Buhari. O hocası Yahya bin Süleyman'dan. Yahya bin Süleyman da e, yine hocasından İbni Vehb'den almıştır. Burada Haddesena ile Haddesena arasındaki farkı e, kısaca ifade edeyim. Haddesena bir mecliste, bir huzurda yani bir topluluk içerisinde e, sema yoluyla alınan bir e, eda sigasını gösterir. Haddes Eni ya da Akber ya da Embe gibi ifadeler ise tek tek karşılıklı olarak e, yapılan e, ders e, alın verimini göstermektedir. Kale Akber Eni Yunus, An İbni Şihab, Bin Abdillah, An Abbas Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayete göre İbni Abbas şöyle demiştir kale lamma ishtadda bin nebi vecuhu nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hassalığı şiddetlendiği zaman arttığı zaman kale hazret peygamber şöyle buyurdu tuni bi kitabin ektub lekum kitaben la tadhillu ba'dahu şimdi önce düz metin olarak okuyalım bana bir kitap getirin yani Önce bu şekilde e, yani algıyı gösterme açısından ki e, ektüplakum kitaben bir size bir kitap yazayım ki o kitabın ne olsun Laatadır Lubadağı o kitap sayesinde ondan sonra saptutmayasınız. Şimdi düz okunuş bu ama tabii bu değil. Tüni bir kitabin bana bir e, buradaki amaç biraz sonra göreceğiz kağıt kalem getirin ki leküm. Kitaben, sizin için bir yazı yazayım. Buradaki ifade esasında yazıyı ifade etmektedir. E, benden sonra sapıtmayasınız. Şeklinde İbn Abbas böyle bir ifade kullanmış. Yani Hazreti Peygamber hastalığa şiddetlendiği zaman, hastalığı arttığı zaman ki bu hastalıkta ölüm hastalığı arttığı zaman e, buyurmuş ki buradaki ifadeye göre bana bir kağıt kalem getirin de e, sizin için bir şey yazayım. Ve ondan sonra sapıtmayasınız. Yani benden ondan sonra sapıtmayacağınız bir şey yazayım. Şeklinde bir ifade kullanıyor. Kullanmış daha doğrusu. Hazreti Peygamber. Bunun üzerine tabi başucunda bulunan Başucunda bulunan Hazreti Ömer diyor, Demiş ki İne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Galebehu el veca'u Hazreti Peygamber'in hastalığı arttı. Yani hastalık buradaki beca el vece'u hastalık demek. Buradaki hu da yani onun hastalığı anlamına geliyor. Hastalığı ona galebe çaldı. Hani bazen böyle duyarsınız. Yani hastalığı ona galebe çaldı. Yalnız hastalığı iyice arttı. Şiddetlendi. Onun aklını başından aldı. Ve indene kitabullah hasbina Bizim yanımızda Allah'ın Kitabı var, o bize yeter diyerek bunu geri çeviriyor, kabul etmiyor tabii. Yani daha doğrusu Hazreti Ömer burada engel olmuş oluyor. Bunun üzerine tarafı orada bulunan sahabe itiraf etmeye başladılar. Yani bir görüş, farklı görüşler belirttiler. Bunun üzerine ve Kesra bunun üzerine mugalata yani. E, bağır par çağırmak ice artınca Hazreti Peygamberin huzurunda e, sesler yükselmeye başlayınca Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuş. Bu mu anni? yandan ayrılan. Yanından çıkın gidin. Velayen bagi indi ettenazur. Yanında yanımda tartışmak benim yanımda tartışmak gerekmez. Yani benim yanımda tartışmayın diyerek Hazreti Peygamber yanında bulunan o e, ağız dalaşı yapan e, ihtilaf halinde olan e, sahabeyi yanından uzaklaştırıyor. E, bunun üzerine Fekharece i̇bn Abbas, i̇bn Abbas oradan çıkıyor ve şöyle demiş e, o toplantı daha doğrusu bu olayın e, neticesinde innen reziyete kuller reziyeti ma hale beyne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beyne kitabihi bu öyle bir musibet ki ne reziyeti musibet? Bu öyle bir musibet ki Rasulullah ile yazacağı şey arasında e, arasına girdi. Yani bu öyle bir musibet ki musibet öyle bir musibet ki e, Rasulullah ile yazacağı şey arasına girdi diyerek burada sözlenişini e, ifade etmiş oluyor. Evet rivayetimiz bu. Şimdi bu rivayette göre. Hazreti Peygamber hastalığı artınca, hastalığı artınca yanındakilerine bir e, kağıt kalem getirmesini e, ve e, ondan sonra sapıtmayacakları bir e, bir şey yazmayı yazma talebinde bulunmuş. Ancak Hazreti Ömer hastalığın ona galibiyet çaldığı yani aklını başından aldığını ve Allah, yanlarında Allah'ın kitabı olduğunu ve bunun da bize kafi geleceğiniz şeklinde ifade ederek engel olmuş. Ancak bununla beraber etrafında bulunan bazı sahabiler de bu emrin yerine getirilmesini düşünmüşler. Ve tabi artık tartışma başlayınca da Hazreti Peygamber de benim yanında tartışmak olmaz. Yanlış çekin gidin diyerek onları azarlamış. Bunun üzerine de i̇bn Abbas da öyle bir musibetti ki diyor bu musibet. Kulle reziye tam musibetin tam yeriydi. Tam bir musibet yani. Ney? Ma hale beyni sallallahu aleyhi ve sellem ve beyni kitabihi. yazacağı kendisiyle Resulullah ile yazacağı şey arasında öyle bir musibet girdi ki diyerek burada bir sistemde bulunmuş oluyor. Bu hadis, daha doğrusu bu olay e, tabi çok geniş kapsamlı bir olay ve sadece burada Buhari'nin nakitli olayda sadece belli bir parçası e, rivayetin, daha doğrusu metnin sadece belli bir parçası yer almakta. Bundan dolayı da e, sadece bu kısmı zikredilmektedir ilim bahsinde. Tabi burada bab başlığını zikretmedik ama hasta yatağındayken birisinin e, vermiş olduğu bilginin alınıp alınmayacağına dair bir bab başlığı yer almaktadır. Evet, Ve bu e, İslam tarihinde aynı zamanda Kırtas hadisi olarak da geçer. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Kırtas hadisi, yani e, demir hadisi, kağıt kalem hadisi olarak geçer. Evet, şimdi e, şerhe şöyle başlıyor. Tabii bunun ayrıntıları daha başka yerlerde de geçmişti. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Yani daha ayrıntılı bilgiler daha farklı bölümlerde, daha farklı bir mecrada ifade edilmektedir. Gavluhu akbereni yunus. Şimdi önce tabi senetten başlanır yani şerhte şerhe başlanırken önce senetteki durumlarla alakalı e, açıklanması gereken e, bir e, durum varsa onu açıklar. Bu gerek râvinin ismiyle alakalı, gerekse râvinin güvenilirliği alakalı ya da e, hadis rivayetindeki konumuyla ilgili bir takım ön bilgiler verilmiş olur. Burada da mesela Ahberini Yunus diyor. Şimdi burada bakıyoruz. Yunus kim bu Yunus? Hangi Yunus? Buna açıklık getirmek için de e, İbn Hacer ve İbnü Yezid, yani Yunus bin Yezid olduğu mu ifade etmiş oluyor. Kavluhu dediği yine Kavluhudaki mazlumun alacağız doğrudan ilgili metni ise mesela An Ubeydillah bin Abdillah demiş. Hemen senette Ubeydullah bin Abdullah, Yani Kavluhudaki kasıt, buradaki hu zamiri doğrudan e, asla e, racidir. Yani asla gider. Asılda mahsatta müellifin kendi e, yazmış olduğu, e, tasnif etmiş olduğu hadise gider. Ey, yani yine isim karışıklığına meydan verilmesin diye. Ubeydullah bin Abdullah'ın ey e, i̇bn Utbe bin Mes'ud. Yani Ubeydullah bin, Abdillah bin, şey olarak, nahi olarak olursak, Abdillah bin, Utde bin, Mesud olarak geçtiğini belirtmiş oluyor. قَوْلُهُ lemma اِشْتَتَّ Buradaki işletti ifadesi tabii şiddetlendi anlamında. قَوَا yani artık iyice galiba çaldı, yukarıda ifadesini geçiyor. İyice kuvvetlendi, yani arttı anlamına geliyor burada kullandığı işte de işte de tavsiyesinde bu kelimeyi kullanmış oluyor. Kavluhu veceuhu ifadesi yani şuraya gidiyor. Kavluhu veceuhu derken bakınız buradaki veceuhu şu vecehu olarak geçer. Ey fi maradin marti. Yani bu hastalığı da bu hastalıktan tıkanması hangi hastalık bunu ifade etmek için de yani vefat ettiği hastalığında kemal seyrettiği yani daha ileride geleceği üzere ileride açıklanacağı üzere e, vefat ettiği hastalığını e, ifade etmektedir diyerek de bunu açıklık getirmiş oluyor. Yani Hz. Peygamber sadece bir defa hastalık olmadı. Yani ölüm hastalığı ondan önceki hastalıkları da vardı. Acaba bu hangi hastalık düşüncesinin yani böyle bir düşünce hasıl olursa bu durumda da bunun ölüm hastalığı olduğunu belirtmek için yani vefat ettiği hastalık olduğu için buna, buna bir açlık getirmiş oluyor. Evet. Kemal Vel musannefin Magazi ve İsmaili yani yine musannefin e, Magazi'sinde e, şöyle bir ifade geçiyormuş. Yani o bölümde şimdi megazi. Şimdi bu bizim okuduğumuz Kitabul İlim'di Kitabül Magazi'de de şu ifade geçiyormuş. İsmail'in nüshasında da lemma hazaratin nebiyye el vefatü Yani şimdi burada lemma iştette bin nebiyye ve ceuhu ifadesi Var ya bu ifade e, Yine Buhari'nin e, Magazi bölümünde ve İsmail'in nüshasında Nasıl geçiyormuş bu ifade Lema hazarat En nebiyye el vefatü Hadrat-ı Nebi'ye sallallahu Vesselam el-vefatı. Yani Hazreti Pey vefatı, Hazreti peygamberi geldiği zaman şeklinde geçiyormuş. Dolayısıyla da buradan hareket ederek, bakın şimdi açıklama yapılırken ya da şerh yapılırken e, ilgili rivayetin bir başka tariki ne yapılmış oluyor? E, örnek gösterilmiş olur. Yani oradaki anlamı e, dolayısıyla iyice pekişmiş e, oluyor. Lamm-ı Aiştette bin Nebi'yi derken burada ne anlaşılmış oluyor? Hazreti Peygamber'e vefat yaklaştığı zaman, vefatın, vefatı geldiğinde şeklinde bir ifade geçiyor. Yine Veli Musannif min hadisi sahip bin Cübeyr. Yine Buhari'nin e, sahip bin Cübeyr hadisinden naklettiğine göre, ki, kâne. peki bu olay ne zaman gerçekleşmiş? Bakınız, Gevmel Hamis. Yani hangi güne denk geliyor? Gevmel Hamis, Perşembe günü. Öyle değil mi? Yevmül pazar pazardan başlayacak olursanız pazar, pazartesi, salı çarşamba, perşembe. Yani Yevmül Hamis Yevmül Hamis olduğuna göre demek ki Hazreti Peygamber'in bu hastalığının şiddetlenmesi e, ne zaman başlamış? Başla, artması daha doğrusu. Perşembe günü. Ki o da Yani vefatından dört gün önce dört gün önce Hastalığı atmaya başlamış. <gülüyor> evet. Şimdi hatırlarsan geçen hafta bir şey demiştim. Şimdi şöyle, tabii karşıma çıkan isimler çerçevesine bakacağım. Listeye bir bakayım. Artık kime denk gelirse. Şu anda kim gözüküyor? Toplam 72 kişi var. Değil mi? 74 kişi var. Evet şu Ahmet Fişne isimli arkadaş. Evet şimdi şu Kavlihu'dan itibaren yani şudan itibaren bana yazarak okur musunuz? Kavlihu bir Ahmet Fişne. Herhalde burada gözüken şeyler sadece herhalde e, açmak için açılmamıştı, değil mi? Ahmet Fişne'yi bir e, yazarken yazarken görebilirsiniz. Evet. Buradan itibaren sen birkaç cümleni sen dinliyoruz. Okumanı rica ediyorum. Kağıt kalemim hazır. Başka hiçbir başka hiç, hiç arkadaş yazmasın. Sadece Ahmet Fişne isimli arkadaşımız Yazacak ve e, ondan takip edeceğim de. Evet. Yazarak okumanızı istiyorum. Evet. Bir kitap Nasıl okuyorsanız o şekilde yazın. Evet devam ediyorsunuz. E'den itibaren devam edin. Lütfen başka hiçbir arkadaşımız yazmasın. Müdahalede bulunmayalım. Evet, devam ediyoruz. Evet ve fihi. sonra. Evet, şimdi buraya kadar şöyle bir e, toplu bir anlam verebilir misiniz? satı satı yani kelime kelime harf harf ben istemiyorum. Genel çerçevede bir anlam istiyorum. Hülya Türk yazı bırak. Lütfen yazma. Yani metinde geçen bir kitabin ifadesinin hangi anlama geldiğini yani yazma araç gelişleri ki bunda ne var tasvir mecaz var. Ne demek tasvir mecaz? Zaten olduğu gibi yazmışsın. Yani şunu söyle şey olarak bir kitabın devamında bir kitap. Burada ne hasedilmiş oluyor? Edevat kavram edevat kelimesi ne yapılmış oluyor? Hasfedilmiş oluyor. Ve dolayısıyla da kitaptan maksat, yani yazıdan maksat esasında bunun malzemeleri. E, dolayısıyla da e, burada geçen bir kitabın ifadesinin e, doğrudan bir yazının kendisi değil, yazının malzemeleri olarak anlaşılması gerektiğini belirtmiş oluyorum. Fakat evet devam edelim. Şimdi bir saniye. Şimdi sıra bayanlarda. Esma Yalçıntepe isimli arkadaşımız. Devam ediyorsunuz. Fakat Esma Yalçıntepe beni duyuyor musunuz? Evet. Tamam. Oku şahı itibaren okumaya başlıyorsunuz. Hadi onu kaldırayım. Şu görüyorsunuz değil mi? Ve kat sonra fakat kat mizalik. biz zalik Evet. Peki, vakit o Oda SSS'ni duralım. Yani çok fazla Arapça üzerine durmak istemiyorum ama en azından bazı şeyler açıklanat olduğunu ifade etmekte fayda var bir kere sarihun olabilmesi için tabii orada bir en azından bir yenen olması lazım. O ye yok. Fakat tasvih etmek anlamın. Tasvih kelimesinin sılasızsını okuyun. Evet. Fakat sarrah bizal ki firavaitin misin? Ne demek istiyor burada? evet, fakat sarraha bize harike bu açıkça zikredilmiştir. Fi rivayetinde müslim, müslimin rivayetinde açık ve net bir şekilde açığa çıkmıştır. ya açığa çıkmıştı ne? Tuni bilketi fi wadawati. Yani bana burada ketif kelimesi yassı kemik. Yası hayvan kemiği için kullanılır. Edevat ve alet edevat dediğimiz e, devat yani gereç anlamında eee kullanmıştır. Vel muradu bil ketefi buradaki ketiften maksat ketiften maksat azmül ketefi yani yası yası kemik oluyor. Ki o e, kanu yani insanlar ne yapala yektubu ne fiha o yazı yazıldı, yani yazsı hayvan kemiğine, yazı hayvan kemiğine e, ne yapılmış? Yazı yazılmış. Dolayısıyla yani yukarıdaki rivayetin bu halde geçen bir rivayetin üstünde geçen rivayet, e, rivayete geçen anlamın Müslümanın nakletmiş olduğu rivayette sarı bir şekilde, açık bir şekilde orada ne olduğu e, net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu aynı zamanda bize şunu tekrar gösteriyor. Bakınız, e, demek ki. Bir rivayetin sadece tek bir yönüne değil, bir başka ifadeyle bir rivayetin sadece bir kitapta geçen kısmına değil, aynı zamanda diğer kaynaklarda geçen varyant dediğimiz İngilizce tabir bu ya da tarih dediğimiz Arapça olarak da tarihlerine bakmamız gerekiyor. Muhakkak bakmak gerekiyor. Bu olmazsa olmaz şartların başında yer almaktadır. Evet, gavlühü. Ektüp ek diye geçiyor değil mi burada? Yani burada geçen şu bana kağıt kalem getirin e, Ektüp lecum kitaben. Şimdi devamında e, nasıl okunması gerektiğine dair İbn Hacer diyor ki Hüve bi iskanil bayi yani Ektüp sonunda cezvet cezvetmiş oluyorsunuz Cevabul emri yani emrin cevabı olarak emir ve emrin cevabında malum e, Arapça grameyde e, sonundaki e, müfredse tekil olarak e, cezmedilmiş olur. Sükun halini almış olur. Ama aynı zamanda şu şekilde de okunabileceğini belirtmiş oluyor. Ve yecûzü er-refû yani merfu olarak da ektübü şeklinde alel-istiğnafi. istinaf kelimesi burada başlangıç demek. Ya da başlangıç olmak üzere burada ref olarak Okunabilir. Yine vefihi mecazun edan. Yine burada da yeni bir mecaz oldu belirtiyor. Ey amru bir kitabı, mürü bir kitabı, bir kitabeti. Yani ben yazmayı emrediyorum demek. Yazmanızı istiyorum anlamında, yazmanızı emrediyorum anlamında kullanılmış. Muayyethemeli. Tabii şimdi burada e, İbn Hacer muhtemel olarak da farklı anlamları. işin doğrusu size şunu söyleyeyim. Eğer şerhlerde ihtimal kavramı yahtemilu gibi ifadeler ya da bir ihtimalin şeklinde kullanılıyorsa bu biraz daha yorum dediğimiz kısma girmedi Yani anlamın da ötesinde, anlamın da ötesinde yoruma girmektedir. O yahtemilu muhtemeldir ki en yekun ala zahirihi yani yine zahiren de yani daha doğrusu bunun da zahirini anlamak da mümkündür diyerek kesin olmamakla beraber bu tür bir yorumada gitmektedir. Kemaseti el bahs fi mes'eleti fi yani kitabiz fi kitabiz sol inşallah teala. Yani kitabiz sul dediğimiz yani Buhari'nin sol bölümünde bu konuda bahis inşallah ileride gelecek ve orada ayrıntısıyla anlatacağız demektedir. Şimdi vefi müsnedi Ahmet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de bin hadisi Ali'nin Hazreti Ali'den gelen civayette yani bu hadisin daha doğrusu bu kırtas hadisesiyle ilgili olarak e, şeyden gelen e, İbn Ahmet bin Hanbel'in müsledinde zikredilen civayette ise el elme'muhu bizalike. Burada bizzat emir, emredilmiş olarak yani emir sigası kullanılarak e, geçtiğini belirtiyor. Ve lafzuhu bu ifadeyi kullanan emereni dediği Diyen Hazreti Ali'nin kendisi. emrani bana emretti. Kim? en sallallahu aleyhi ve sellem en bir tabağın. Yani ey ketifin. Yani Hazreti Peygamber bana bir tabak dedi kısım yatsı bir kemik getirmemi emretti. Ki mala mâla yektüb mâla tadillü ümmetuhu minbâdi. Kendisinden sonra ümmetinin darlatı vuramayacağı bir şey yazmak için Hazret Peygamber bana e, benden yası e, yası yası olan bir e, hayvan kemiği getirmemi ister diyerek burada da e, ifade açık ve net bir şekilde emir kalıbıyla emir e, kelimesiyle e, Hazreti Ali'den istenmiş oluyor Ahmet Bilhame Münin'de geçen ifadeye göre. Evet tabi şimdi burada artık açık ve net bir şekilde gördüğünüz gibi demek ki sadece bir rivayetin bir kitabında geçen formuna ya da şeklinde göre değil. Aynı zamanda diğer şekillerine de diğer tarih ya da varyant dediğimiz ya da diğer kanallarına da bakmak suretiyle hadisin anlamını daha fazla en iyi bir şekilde test etme imkanına sahip oluruz. Kavluhu kitaben, metninde geçen kitaben kısmına gelince, Ba'da kavlihi bir kitabin, fihi el cinası tam benel kelimeten, iki kelime arasında tam bir cinas vardır. Bu edebi bir sanat, edebi yani Arap dilinde kullanılan bir edebi bir sanattır. Ve inkânet ihdâhumâ bil hakikati, şayet onlardan bir tanesi, hakikatse, velukhra bilmecaz. Bu durumda ikisinin bir tanesi hakikat, diğerde mecaz anlamını ifade etmiş olur demektedir. قَوْلُهُ Evet. Melike Hanım. Melike Mutlu. Burada tabii iki, iki var. Melike Mutlu'dan ricadelim. edelim. Kavluhudan La Tadillu ifadesine itibaren şöyle bir okusun bakalım. Evet Melike Hanım burada değil mi? Yani ekranda var gözüküyor da. Evet. Merkeanım burada mı? Daha doğrusu ekranda gözüküyor. İsmin gözüküyor. O takdirde Bekliyorum. Yoksa ekranı açık bırakıp başka bir yere mi gitti? Evet var gözüküyor fakat cevap gelmedi. Eksi. Tuğba Akarçay. Tuba Alkarçay Evet Tuba Hanım'dan bir işaret bekliyorum. Artık ne yapalım? Karşılıklı sesli olmayınca. قَوْلُهُ لَا dan itibaren okumanızı rica ediyorum. Yani okuduğunuzu yazmanızı. Hareketler var ama artık. Hareketler vermezsen bir anlam ifade etmez o derecesin ki anlam verilsin ve nefi Evet, tamam, orada kalalım. Şimdi zaman zaman e, sınavlara giriyoruz, açık öğretim sınavlarına giriyoruz. Tabii liselere ya da o, o okullara gittiğimiz zaman, bazen ortaokullara düşüyor, bazen liselere. Bazı öğretmen, müdür ya da müdür yardımcısı olan kişiler tabii benim ilahiyatçı olduğumda duyunca bazıları şöyle bir serzenişte bulunuyorlar. Üstelik bu mesela en son şeyde İmam Hatip Lisesi'ndeydi. İmam Hatip Lisesi'ndeydi. Diyorlar ki hocam şimdi yeni gelen arkadaşlarımızla şöyle bir şeylik var. Bir durum söz konusu. Özellikle bizden... Bizden şunu talep ediyorlar. Ben Kur'an-ı Kerim dersine gerek Kur'an-ı Kerim dersine gerekse Arapça dersine girmek istemiyorum. Şimdi meslek dersleri ya meslek dersleri olunca bunlardan Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerine girmek istemediklerini belirtiyorlar. Bunu birkaç yani şu son bir yıl içerisinde tabii bağlı bulunduğum ilçe sınavlar içerisinde yer alan bazı okullarda gördüm. Tabi insan ister istemez e, hayıplanıyor. Yani, e, ve diyor ki hocam diyor bunları yetiştirmede mi gönderiyorsunuz? Tabi bizim de diyecek fazla bir şeyimiz olmuyor şimdi doğrusu. O anda bir şey de diyemeyiz. Ya işte bir takım şeyleri e, ifade etmeye çalışıyoruz. E, Tabi şimdi şurada e, şurası bir gerçek. Yani sadece belli bir metinden okuyarak e, nihai sonuca ulaşmak elbette mümkün değil. Ama en azından çok basit denilebilecek bir takım e, ifade ya da kavramların e, yerli yerince oturmaması ya da ifade edilememesi elbette bir sıkıntı haline gelebiliyor. Yani şuna halen e, pek çok şeyde de karşılaşabiliyoruz. Hala harfi ceri bir kelimenin başında harfi harfice okuyup da onun mecbur hale getiremeyen pek çok ilahiyatçı arkadaşımız da var. Buna da şahit olduk. Yani sadece sizler de değilsiniz bu noktada. Onun için şuna biraz özen göstermek lazım. Yani buradan mezun olduğunuz zaman gerçekten işiniz zor olur. Yani bunu yapamayan arkadaşlar, hocalarımız bir sıkıntı içerisine girerler. Onun için biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Şimdi, la yani daralete sapmalısınız kısmına işaret ederek söylüyor. Şunu okuyup e, daha sonra ara vereceğim. Ki bu la ifadesi e, bir hangi anlama gelir? E, i̇ki anlama gelir. Biri nedir nefi, biri de nehi değil mi? Burada nefi olduğunu belirtmiş oluyor. E, nefi ile nehi arasında fark var. Onlay ifade edeyim ama cevabınız arayın bunu. Ve huzifetin nun. Yani la tadillune olması gerekirken tamam mı? huzifet nun fir rivayetil lati ittassalat lena. huzifet nunu nun hasfedildi. Şimdi hazef etti okursak nun hasfedir olur. Olmaz. Fir rivayetil lati ki rivayetlerde Hangi rivayetlerde elleti? Öyle rivayetler ki tasalat, vasale ya sürü tasalat, yuftasalat, o inkılap haline gelmiş oluyor. Tasalat denilen bize ulaşan rivayetlerden nun hasbedilmiştir. Li <inclus> ennahu <winner> çünkü o bedele değil yani şeyden sonra burada fiil yerine isim okumak gerekiyor. Li ennahu bedelün min cevabil Emri çünkü bu emrin cevabı yerine geçmektedir diyerek bunu e, ifade ediyor. Taatdüdü şimdi yukarıda hatırlarsanız iki defa e, işte emrin cevabı diye geçmişti. Bu da ikincisi. Taatdüdü cevabil emrin min gayri harfi atfi atif harfi olmaksızın atif harfi olmaksızın emrin bizden fazla cevabının olması taatdüt etmesi. Arap gramerine göre diyor İbn-i Hacer caizun caizdir. Tekrar ifade edecek olursak teattülü cevabil emri min gayri harfil atfi atıf harfi olmaksızın, olmaksızın emrin bizden fazla cevabının olması çünkü emirdeyken yukarıda geçmişti ya ituni diye her emirden sonra bir cevap gelir. Tıpkı her şart her şartın bir cevabı olduğu gibi yani hareketlere mesela okurken artık etmek fayda var. Bizden fazla olması yani sadece tek bir cevap değil birden fazla cevabın olması mümkündür. Caizdir diyerek de burada bunu açıkçası ifade etmiş oluyor. Yani okunmasının e, ya tadillune şeklindekinin aynı zamanda bir cevap olduğunu ki yazayım ki sapıtmayasınız. Saputmuyorsunuz aynı zamanda ikili cevap haline gelmiş oluyor diye böyle bir lugavi anlamda bir açıklama yapmıştır. Evet şöyle biraz 10 dakika hem siz dinlenin ya da tekrar baka durun ben de bir mana vereyim daha sonra devam edeceğiz inşallah tamam.